haline, fakiri ilahi, fakiri, hakiki olma haline ulaşamıyor yani. Nereden anlaşılır bu adam bu makamda mı? Dünyada gözü yok. Hakiklik makamını, efendim yakalamış, o makamda tutmuş bir insan oldu. Nereden anlaşılır? şey aldığı zaman, o aldığı halde, almadığı zaman günah işleyeceğini da ondan alıyorsa, işte o zaman bu sabı fakirdendir Yani el-fakru fahri makamına ulaşmış iyi bir derviş demektir diyor. Şimdi almadığı zaman günah nasıl olur? Mesela almadığı zaman artık e, ka'ad el-fakru en yakune küfrende rivayeti var. Yani fakirlik herkesin tahmin edeceği bir şey değildir. İnsan çıldırır, çığolundan çıkar yanlış işler yapabilir günahat da olabilir vesaire filan, o zaman eh, ölmeyecek kadar hani mesela haram olan bir şey bile ölmeyecek kadar yenmesi helal oluyor. Zarur halde, ıstırar halinde, onun gibi bir sebepten ancak alıyorsa o zaman hakikir takip edilir. de almayacaktır, mecbur olduğu için alıyor. Medine'de bir böyle Afrika'da kadıncağız yıldır genelde oturmuş, Birisi getirdi, para verdi. Teşekkür ederiz. Kenarda <gülüyor> oturmuşer, yorum kenarında. Ben dedi bugünlük bir şeyler aldım, başkasına verdi Bu kadar perişan yorum kenarında oturmuş. Herhalde bir devirin odası modası yoktur. Yani cevabı dediğin. Yani sokağın kenarda yatıyordu. Şimdi bugünlük şeyimi aldım dedi, istemez Ama dayanamayacak gibi, ibadet yapamayacak gibi. İbadetleri yapamadığından dolayı günahı giyecek gibi olduğu tefesler alıyorsa o zaman tamam o zarar vermiyor fakirinler. Yani bunlar böyle düşünmüşler. Bunların halini anlamak çok zor ve onların halini yaşayan hiç sizin için mümkün şey değil. Biz çok mualleri söküyoruz. Yani biz hiç alışmamışız bu gibi şeylere. Bu gibi tecrübeleri ve deneyimleri düşünmüyoruz. Ben hatta kitap yazanların böyle haplarına bakıyorum. Zıtratlarla böyle konular geldiğimiz aşağıya bir zıtratı döküyorlar, beskiliyorlar. Efendim işte zihnimiz zenginliği yasaklamamışı şey düzenmek Durum durum kullanıyor yani, bu şeyi illa bu tevil kareti var diyor. çünkü gönlü az olur. Tamir edemiyor yani. Öyle bir an eyvah. Yani fakirlik gelse, efendim halimli bir olur diyor. Koltusundan diplotma onu şey yapıyor. Öyle tevil etmen çalışıyor yani. Allah dedi, tabi birisi pe Peygamber Efendimiz sahabeden birisinin genç birisinin eline bir şey vermiş, al demiş, benden daha muhtaç birisine verin deyince Efendim, deri kanla bak demiş, Allah sana sen bir şey ilk önemi vermişse aldın. Allah, Resulullah'a yani senden başka sebebiyle söylemiş, Allah bizi kimseye muhtaç etmesin <gülüyor> <gülüyor> ama Aç, gözlü de istesin. Aç gözlükten dolayı günahları da düşürmesin. Her halinden kazanmak nasip etsin. Her Amin. halinin kazancınıza da hayır hasenat işlemeyi nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal Üç Saravat-ı Şerife. Aynen. Bir Edem Neşrah Beke Suresi <gülüyor> On bir İhlas-ı Şerif Kullu Allah Suresi Deskeneyde Fatiha-i Şerife, Nâ'l-Besmela. Hmm. <gülüyor> salavat-ı şerife. قال أنه لا إله إلا الله لا, لا, إلا الله. لا Zeyahe illallah Zeyahe illallah meselesinde soru soruluyor. Rabıdayı mürşid yapılırca müridin, mürşidin gönlündeki gönlün, nur ile nasıl hali, gönüller arasındaki bağlantı. Yani, bu rabatayı yaptığımız zaman bazı güzel haller görüyoruz. Bu şu, Rahmani midir, yoksa ıhtiyatla karşılayalım diye endişesini de yoktuyoruz. Allah yanıtmasın, şaşırtmasın, şımartmasın. Şımartmasın, insan makamından düşer, geriye kalır, cezaya uğrar. Onun için bir ifadesi yok. Her şeyi Allah veriyor. Allah veya dikkat olarak kurup bir şey kalmıyor odasından tevazuyla şey yapmalı hayırdır inşallah. Allah gideceğini özür dilerim. Talebenin hocasının karşısında bağdaş kırarak oturması ededi aykırı mıdır? Mümkün olduğu kadar tabii derli tuttu oturması uygun olur. Efendim şeyler kübrevi tarikatı mensupları bağdaş kırarak fikir yaparlarmış. Onların özgürlüğü öyle yakalarının sebebi Hz. Emel Havtullah ve Haşekullah'tan yerine çıkıp kalmasına itibaren ve imtisaların olduğu söylemiş Niyete göre değişiyor. İşte, hastalık sebebiyle insan ayağını uzatamıyor, dövremiyor, vana oluyor, şiddetli ağrı saklanıyor. Mazeret olmadığı zaman edebe riayet eden edebinin yükaklatını görür. Hocamızı cennet hocasının karşısına gittiği zaman bir bir şikaya otururmuş. Kıvırlanmadan meclisini sınırlamadan görürmüş diye öyle anlatırlar. Öyle duyardık. İlk konulduğu kadar ödede riayet etmeye çalışmalı. Evet, birisi hasta evladı için şikayabiliyor. Efendim. İsmi Tövzi olsun. Allah ﷻ razı olsun bir parti açalım şu saate. Eminayetiniz. <gülüyor> Biliyorsunuz burası bilim, kültür, sanat baktığımızın merkezidir. <gülüyor> Efendim bu vakfımızın bir başka yerden geliri yok yani biz teminiz. Bir yere geliyoruz, tamirini yaptırdık. Hamurunun daha birçok şeyleri vardır, Efendim, e, paramız olursa yapılacak çok çok hedefler var yani yakın hedefler, mesela bu tekke yapıldığı zaman şu avlunun arka tarafı var, bunun bile bir güzel bir bina vardı, ben onun sağlam olduğunu bilirim, şimdi çökmüştür 4 üçü. o da tekkenin bir parçasıydı ama vakıflar zamanında bölmüş, onu satmış, burası kalmış, Burası alınabilir, arkası alınabilir, yan tarafı daha güzel hale getirilebilir. Tabii bu kadar bir şeyi var. Efendim masrafları var. Daha başka kültürel çalışmalar var. Kitapların basılması lazım. Bunların hepsi maddi fedakarlıkla oluyor. Kimse kimseden para istemez bu devlete şey yapar ama hizmetlerin yürümesi için para da gerekiyor. Onun için vakfa yardımcı olmanızı yazmış arkadaşlarımız. Size duyuruyoruz. Vakı işarete herhalde para takmak. Hz. Mehdi hakkında bilgi ver misiniz hadislerde ismi <Gülüyor> tabi bu konuda hadisler vardır ve bu hadisleri toplayan kitaplar vardır ve bu kitaplardan bazısı büyük haneti alimmlerinden büyük âlimler tarafından yazılmıştır Türkiye'de terzmedir birkaç tanesi efendim e, <Gülüyor> ismi ismi uyacak peygamber han bizimin yani Muhammed olacak, Muhammed meskildir yani. O kitapları olsun daha tef teferrahtlı bir sahip olabilirsiniz. Allah hepimizden razı olsun. bir geceniz hayırlı olsun. Allah teferti, teferti geçsin, yolunda daim edersin. Tabii ben doğrusu buradaki dersleri seviyorum. ve <gülüyor> Her akşam olsa bir de sefer ediyorum kendim. ama bizim bir hayırlı seyahatimiz Pakistan'da. Şimdi de ayrı kalabiliriz. Ee, Allah razı olsun. Tabi güzel günler geliyor, Ramazan geliyor. Efendim, ibadetlerin zamanı, şevklerinin arttığı ve daha çok yapılma zamanları geliyor. Siz ibadetlere daim olasınız Buradaki faaliyetlere katılırsınız. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz küçük bir diklemle ticaretle meşgulmüş, memurluk meselesi çıkmış, fazla sermayesi olmadığı için memurluğa miracat etmeye düşünüyormuş. Kendisini bir iler bir şey, memurluk, yani yaşam yaşantısına ters etki uyandırmayacağız. Normal bir memurluksa, öbür taraftan gerekli bir şey sağlamamıyorsa olabilir. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin, her kardeşler nasip etsin. Ona ve bize dinlenir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu neki...